do suç benim bayım. Merhabalar, Neşet Babayla girdik. Rahmetli. Ee, geçtiğimiz hafta Gökhan'ın verdiği ipucu e, üzerinden hata benim, günah benim, suç benim dedi Neşet Baba. Her şeyi bak kendini atfediyor görüyor musun? Evet hepsi benim diyor. İyiymiş. Yani garip bir şekilde e, Neşet Ertaş'ta bir türkü egosu <gülüyor> yani şahsi ego o, olmadığını en azından e, sağlığında biliyorduk. Ama bir Türkiye egosu vardı ki işte e, o da zaten aslında sanatçının e, şeyi galiba ne derler alameti farikası. Olsun bence. Tabii canım tabii canım yani öyle egoya can kurban. Can kurban demişken geçtiğimiz hafta <gülüyor> e, on emirde kalmıştık. Evet. On emirin kaçıncısına kalmıştık onu hatırlamıyorum ama e, şundan bahsediyorduk işte. E, on, pardon 11 on on adımda 10 on, on emir diyesim geldi çok pardon. Bunu yapmadan edemeyecektim. Tamam, evet. Dedin o, mi? Dedim ve gitti. Tamam, de, tamam, devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta e, tam da bir kavşakta, kavşağa geldiğimizi e, söylemiştik programın sonlarında. O da şu, e, suçluluk duygusu dediğimiz, e, işte anne baba ile olan ilişkiyi vesaire falandan mütevellit, neşet eden bir suçluluk duygusu ile e, katı yahut çok silik, babanın adı, Nedeniyle e, çocuğun özellikle tabii hani bilinç dışımızın ve e, bilinç işleyişimizin e, oturduğu dönem olarak e, suça meyyel hale gelmesi şeklinde işin e, daha gündelik toplumsal e, yansımalarının olduğu bir e, tarafa dönmek anlamında şey yapmıştık ve On emir esprisi de zaten oradan kaynaklanıyordu işte. Buradaki kastedilen suç, suçluluk literatürdeki anlamıyla şey değil hani yolsuzluk yapmak bilmem ne falan filan değil. On emirdeki gibi işte öldürmeyeceksin, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Komşunun tavuğuna kışt demeyeceksin falan. Melanie Klein o geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz suç üzerine konuşma metninin bir yerinde şöyle bir şey söylüyor. Ee, dışsal nedenlerle ya da e, pisişe içi nedenlerden dolayı üst benlik korkusu yani anne baba o babanın adı üst benlik korkusu bazı sınırları geçerse aslında buraya bir de parantez bazı sınırın altında kalırsa diye belki eklemek tefayda var bence ee, bazı sınır, sınırları geçerse o üst benlik korkusu kişi ...insanlara zarar vermek zorunda kalabilir... ...ve bu zorunluluk... ...suç niteliğinde davranışların... ...ya da psikozun gelişimi için... ...bir temel oluşturabilir. Ki... ...buradaki e, psikoz ...kelimesi... E, ...ni çok fazla önemsiyorum. Hı hı. Çünkü malum... ...hepimiz nevrotik varlıklarız... ...tüm insanoğlu... ...ve fakat... ...bütün bu işte... E, Psikoloji bilimi denilen şey, psikanaliz denilen şey vesaire falan filan aslında e, psikoza kaymadan nevrotik kalmamız için bize e, koltuk e, çıkan, e, destek veren yapılar olarak... ...düşünebilir. Yani çok fazla indirgiyorum şu anda Hı -hı. farkındayım ve fakat lafı şuraya getirmek <gülüyor> için. Evet evet yani sana da bir yandan tabii şey yapıyor, laf atıyor gibi oluyorum ama Hı -hı. estağfurullah haddime değil. Sonuçta ben psikolog değilim, sensin psikolog olan. En azından psikoloji eğitimi almışsın. Bunun bu kadar PS'ye şey şeyini bir cümle tabii, içinde tabii, görmemiştim. Tabii. Yani pis, benim transkriptimde bir tane e, psye kodlu e, ders var. <gülüyor> ee, Keşke programa başlarken transkriptlerimizi da... <gülüyor> okusaydı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ona göre. Hamili transkript yakinimdir <gülüyor> şeklinde. Lafı buraya çekmekteki e, kastım. E, arada da öyle psikolojiye, psikanalize falan e, bir şey yaptım ama. E, laf ettim ama. Buradaki kastım e, şu psikoz denilen şeyin. Ve bu işte e, Melanie Klein'in neredeyse suç işlemek zorunda kalır. Yani o şeyini e, ayakta tutabilmek için... E, ...nevrotik e, ruh dünyasını ayakta tutabilmek için... ...dışarı bir şey atması lazım ki o yapı ayakta dursun. Bunu tabii olumlayarak değil bir saptama olarak söylüyoruz. Bunun ama e, şeye yansıması, sanattaki yansıması aslında... Ee, çok daha şey gibi geliyor bana yani işin e, öbür tarafına baktığımızda tabi hukuki bir takım çerçevelerin vesaire içer içerisine girmiş oluyoruz ama e, sanatın nevrotik değil de büyük ölçüde psikotik e, figürler sayesinde e, ilerleyen üreyen bir adım öne çıkan bir yapı içerisinde olması işte daliler vesaireleri düşünelim e, ve tabi Tam bu sırada da aklıma gelen e, Hasan El Toptaş'ın Bin Hüzünlü Haz romanının ilk cümlesi. Beni en çok suçtan arınmışlığım tedirgin ediyor diye giriyor romana. <gülüyor> Güzelmiş. Yani nevrotik e, bir yapı suçtan arınmışlığından tedirgin olmayacaktır. Ama psikotik e, bir yapı tam da bunun üzerine e, gidecektir. Yani Hasan El Toptaş... E, bu cümleyi yazan e, bir şey e, kalem ama eğer böyle bir e, yola girmeseydi neler olurdu? Yani hiç tahmin bile edemiyorum hakikaten Hasan Ali e, abinin e, şeyini e, <gülüyor> yazmadan ve şeysiz bir şekilde. Kriminal bir kri, Kriminal bir adam olarak <gülüyor> hakikaten düşünemiyorum. Herhalde kendini e, şey yapardı e, iptal ederdi parçalardı diye tahmin ediyorum ama e, işim. Bir de bu e, yönü var aslında. Biz Birgül Oğuz'la yaptığımız programda hmm. bu sanatın e, ha, ne derler ihbar, ihbar ediciliği bahsetmiştik. Burada da aslında ihbar edici bir yönü ortaya Tam çıkmış do. oluyor değil mi? Tam da e, Yani ifade ediyor kendini ve bu şey durumunu psikotik durumunu bir şekilde ortaya çıkarmış oluyor. Ve bu ortaya çıkarmış olması öyle norm dışı bir e, şekilde oluyor ki o zaman işte sıra dışı. İşte dahiyane sanat oluyor. Başka şekilde bunu yansıtsaydı norm dışı mesela farklı davranışlarında mesela ne bileyim kişisel ilişkilerinde diyelim mesela eşiyle olan ilişkisinde ya bir norm dışılık yaratsaydı muhtemelen suça tam huki anlamda evet, suça girerdi. Evet. Ama buradaki norm dışılık daha makbul demeyeyim ama daha böyle. Ee, ...yine aynı şeyi Türkçeleştirip söylemiş olacağım... ...kabul edilebilir ol diyecektim burada... ...yani daha <gülüyor> şey olmuş oluyor... ...zararsız tırnak içinde olmuş oluyor... ...iyi oluyor... ...yani güzel evet... <gülüyor> e, ...ilham verici oluyor... oluyor. Yani. ...gerçi evet, bazı yani. bazı katiller de çok ilham verici... ...gelebilir e, yaptıkları... ...yani izledikleri yol itibariyle yani. tabii... E, ...tabii Canjone e, gibi... E, ...hem hırsızlık yapıp... ...hem <gülüyor> roman yazıp... Evet. ...hem e, şeyler yapanlar da var ama... ...artık... E, o işin de bir sanatı olduğu o yüzden söylüyoruz zaten. <gülüyor> evet. Önemli polisiye filmlerde, önemli katilleri konu alan filmlerde hep dikkatimizi çeken şey katillerin normal olmamasıdır. Yine tabii. Yani ya da bir namus davası falan hemen fevri olarak anında bir e yapılan bir cinayet işlenen bir cinayet e bir şey konusu olmaz genelde. Bir ciddi Adi bir polisiye hadiyedir baka, o. Evet. Ha, evet. Do olağandır yani. E Tabii ki burada aradığımız şey onların yaşadığı suçluluk. Yani mesela bir ressamın böyle bir iş çıkardıktan sonra bir suçluluk duyup duymadığı. Mesela buraya bağlayayım tekrar bir. Bence bilakis haz ortaya çıkıyordur herhalde. Yani tekrar bunun kabul edildiğini gördükten sonra bir haz ortaya çıkıyor olabilir. Ama asıl suçluluk bence bu hazı defalarca aşıp yeni dahi yani şeyler çıkar, çıkaramama e ihtimali. yani. Ya da başarısız olduğunu düşünme. Ya Şimdi, da yanlış. Suçluluk mu mı? E, deyince bir an aklıma şey geldi. E, karşısındaki adamın e, adı gelmiyor aklıma ama... E, ...meşhur anekdottur ya. E, Picasso Guernica'yı hmm, yapar ve evet. sergide... E, ...o İspanya İç Savaşı'nda rol alan e, adamlardan biri hı hı. o sergiyi geziyordur. Ve Picasso'la ile birlikte... Yani Picasso tablonun yanındadır. O adam da oraya gelir ve bu tabloyu siz mi yaptınız der. Picasso da hayır siz yaptınız der. Evet. Yani bundan büyük haz var mı? Ve işte tam da Hem, ihbar edicilik de evet, var burada. Evet. Yani tam, tam ihbar edicilik bu işte. Yani suçu işliyor ama bu suçu senin yaptığını suratına vuruyor. Evet çok güzel bir örnek mesela bu. Ee, ve burada şeylik de var bir. Yani tabi sanat tarafı sanat konusu gündeme geldi mi zaten bir sürü kapı açıyor elbette. Burada kişinin tanrısallığı da var yani yaratıcılığı diyelim yani o, o işi yaparken o ürünü o eseri ortaya çıkarırken hep beraber günahını da sevabını da oraya çizebiliyor olması aslında ona bir ciddi bir tanrısallık gücü vermiş oluyor. Ben e, buradan biraz şeye o yüzden geçmeye çalışıyorum kendimce. E, özne olmak ve e, eylemin, eylemin yükümlülüğünü taşımak aslında. O ta bir önceki programda hemen farkındalıkla girmiştim. Aslında bir sonraki aşama yani bununla birleştirilecek aşama bu. yaklaşıyoruz? Yani sorumluluk nedir? Gerçekten yaptığın eylemin bilincinde olmak. Hatta e, mükellef diyelim. Mükellef olmak yani. Hatta... E, İrade bir varlık olmaktır. Hatta o yüzden o hem hukuki açıdan hem hatta dini açıdan mükellef olmanın şartları vardır. Belli insanlar, melekeler. akli melekeler yeterli değilse suçlu sayılmazlar. İşte insan kendini ne kadar müktedir sayabilir ki? Ne kadar müktedir sayarsa o kadar çok suçluluk duygusu daha mı çok yaşayacaktır? Daha da artacak mıdır? Sorusu geliyor aklıma. Bence burada işte bizim e, iki ayrım yapabiliriz. Bazı müktedirler var, e, hani tırnak içinde egemenler diyelim bunu, hani e, biraz sol jargonda şey olmuş oluyor buraya ortaya çıkmış oluyor. İmparalizm. Onlar mesela hiçbir zaman bu suçluluk şeyinin olacağını düşünmüyoruz. Bu söylediğim lafı aslında tersi oluyor. <gülüyor> ne kadar egemen olduk, ne kadar egemen olurlarsa olsunlar, bir sürü insanın hayatını ve sadece insanın değil, hayvanın, doğanın her şeyi etkileyebilecek güçte oluyorlar. Ama Suçluk duyduklarını düşünmüyoruz. Ee, burada ciddi bir şey var demek ki hem güçlü olup hem müktedir olduğunu düşünüp hem de yaptığın e e eylemle öyle bir ilişki kuramamak e benim çok şaşırtıyor mesela. Burada nasıl bir mekanizma çalıştığını inan çok çözemiyorum yani yarın bir gün bir egemen olursam diyeyim yani çözemiyorum yani. Yani belki e bir anlamda yani genç bana bir miktar naif e, geldi ama yine de hı hı. E, sonuçta vardır bir bildiği e, Melanic diye düşünüyorum hı hı. E, aynı e, metinde e, suçluları suçluları anlamakta e, zorlanmamızla zın nedenlerinden biri olarak e, onların insanı özgü doğal iyi hislerden iyi hislerden yoksun e, olduklarını düşünürüz diyor e, halbuki diyor analizler yaptığım analizlerin sonucunda Nefret ve kaygıyı doğuran derin çatışmalara inildiğinde orada aynı zamanda sevgi de bulunur diyor. Ee, suçlularda sevgi yok değildir. Fakat yalnızca e, analizin gün ışığına çıkarabileceği şekilde saklanmış ve gömülmüştür diyor. Yani bir anlamda özünde iyi insana getirmiş oluyor lafı ama... Evet, evet aynı Alcatraz ee, kuşcusunu düşünelim yani. Gerçi o çok, çok iyi bir karakter olarak orada çıkıyordu ortaya ama... E, farklı zaten hatta şeyde de görürüz başka hani hapishane filmlerinde ya da konu alan filmlerde e, inanılmaz suçlar işleyip cinayetler ama bir yandan da bir anda o filmlerde şeyi görürüz. Küçük İncecik. bir nesneye inanılmaz ha. bir sevgi duyduğunu hatta ağladığını onun için bu bir e, şey olabilir ne bileyim şahsi bir nesne olabilir ya da küçük bir hayvanı olabilir işte bir yanında ya işte bir şey, bir şey yani falan. 10 dakika önce 50 tane adamı doğramıştır ama... Ee, ...arkasını döner ve bir bakar ki... E, ...ağlayan küçük bir kız çocuğu yani, vardır. Yani saksı, saksısı vardır. İşte, e, ünlü şeyde... ...Leon muydu? Evet, Leon da... ...mesela çiçek ekiyordu. Ha, çiçek, mesela. Yanında çiçeğiyle geziyordu mesela. mesela yani. Gerçi hani oradaki bu, obje A falan... Evet ama bir yandan ama. da... hani e, ...bence bu suçluyu... Yani ...bir suçluluktan tabii biraz suçluya geldik ama... ...kaçınılmazdı zaten bunun olması. Onun e, bizim gibi olmadığını... ...düşünmeye çalışmamız... Biraz şey, e, ayıp oluyor yani. Çünkü hem ayıp oluyor hem e, fena halde kendimizden kaçmış kan, kan Yani onun Kendimizi da sevgi, evet. o Onlarda o yoktur diyoruz. Hayır vardır. O yüzden biz de onlar kadar, e, yani onlar gibi olabiliriz. Bizde biz de, de aynı mekanizmalar farklı şekilde çalıştığı vakit yani biz de aynı suça, aynı şekilde, aynı yollardan hatta bulaşabiliriz. Tabii çünkü tersinden aslında aynı şeyi söylemiş Hı -hı. oluyoruz. Yani e, şey, e, onlarda sevgi yoktur. Dediği anda e, sevgi bende var. Dolayısıyla ben suç falan işlemem. Ben gayet temiz, e, iyi bir insanım evet. demiş oluyorsun. <gülüyor> Tabii ki yok öyle bir şey. Bir de e, mesela şimdi az önceki hani naif ve e, bana Hı -hı. şeyli gelen e, dediğim noktadan sonra. Mesela şu cümleyi e, söylemesi Melanie bana daha iyi geldi doğrusu. E, eğer dünyada düşmanlardan başka hiçbir şey yoksa. Ki suçlunun hissettiği de budur. Nefreti ve yıkıcılığı da kendi gözünde büyük ölçüde haklılık kazanmış olur. Diyor yani bu hani e, suçlu ile e, empati kurabilmek için e, hani onun da içinde e, sevgi var. Özünde iyi bir insandansa e, onun dünyada nefret edilecek... E, Pardon dünyada düşmanlardan başka hiçbir şey olmadığı e, gibi bir ruh hali içerisinde olduğunu öyle bir e, hayal gücü hı hı. ve e, hayal dünyası içerisinde olduğunu imajinasyon içerisinde olduğunu görmenin daha yakınlaştırıcı bir şey olduğu e, bir nokta olduğunu düşünüyorum. Mesela yani hemen biz bir cümle sonra da zaten nefret sevginin üstünü kapamak için sıklıkla kullanılan en işe yarar örtüdür diyor. Yani dediğim gibi naif tarafları var yani özellikle e, tek tekçi bir açıklama olarak olabilir bu, bu bunu örter O yüzden olur tek başına elbette dediğimiz. mesela bazı e, örneklerde e, vakalarda e, sadece şeyden düşman olarak gördüğünden değil öyle olması gerektiğini düşündüğü için yani mantık sadece mantıksal olarak yani önüme yükselmek istiyorum ve e, önüme çıkan bir engel var bu engeli açmam lazım burada herhangi bir <gülüyor> Tırnak içine vicdani bir mekanizma çalıştırmadan o zaman bunu benim ortadan kaldırmam lazım. Basitliğinde de gerçekten bu şekilde işleyen de vakalar ya, tabii var. Ki, yani... Ve burada bir düşmandan bahsediyoruz. Düşman bile düş olarak düşünmeyebiliriz <gülüyor> buradaki kişiyi. Çok mantıklı ilerleyen bir e, işleyiş var orada. <gülüyor> yani ya, <gülüyor> ya da işte düşmanı nasıl e, tanımladığımızla yani o kişinin düşmanı nasıl tanımladığıyla e, aslında bağlantılı bir şey. Yani çok fazla... Ee, birey odaklı e, tartıştık aslında bu e, kavramı. Hı hı. Hani tam da söylediğin anlam... ...yani sen az önce bunları söylerken aklıma... E, ...örneğin e, şey geldi, intihar bombacıları... Hı hı hı. ...yahut e, fetih için, e, gaza için e, adam öldürenler... ...yahut e, işte şey töre için, namus için vesaire için adam öldürenler. Evet mesela yani, o da çok güçlü da değer aynı, var. Aynı yüceltme e, şeyi üzerinden gidiyorlar. Aynen. O zaman suçluk duymuyorsun bir tepe değer var o kadar tabi. yüce ki onun altında yaptığım herhangi bir e, kötü davranış e, şeydir, şeydir ne derler makbuldür ya da ne derler mübahtır yani. Mübahtır tabii. Mübahtır tabi. diyerek. Yani i̇şte 70'lerde nasıl <gülüyor> e, devrimciler e, aynı şeyi yaptıysa yahut İslamcılar e, bir dönem aynı şeyi yaptılarsa şu bu vesaire yani sürekli bir kutsal üzerine Sayma Hoca ile yaptığımız hı hı, e, evet. programları hatırlayalım. Bir yerde kutsal varsa e, şeyin filmin sonu kurbanla bitecektir. Kutsadığın süreci kurbanını e, cebinde taşımak zorundasın. İşte burada tam Her da. kutsuyorsan. Özneliğe tam bu noktada geri dönmek lazım. Bir dakika. Yani e, sen burada yaptığın eylemden, eylemin bizzat tekil olarak kendisinden de sorumlusun. Yani orada bir Şekilde bir ölüme yol açtın insanlara zarar verdin Bu eylemi bir defa sırf o eylemi içerisinde bir değerlendirmen lazım İnsanlara zarar verdim Ama bunu hiç görmeden Hayır ben şunları şunları yaptım insanları öldürdüm ama işte vesaire filan filan Üst değerler var şunun için öldürdüm Bu gelecekte şuna yol açacak Bu sayede belki devrim olacak Bu sayede belki kurtulacak birileri Tamamen farazi Ama tam o noktada o anda insan kendini değerlendirmeli ki bence bundan insan sorumludur Tam da bu noktada ee, geçen haftaki programa e, bağlayarak kapatabiliriz gibime geliyor. Geçen haftaki programda hani şu yabaniler bilmem neler demiştik ya. Evet. Anne baba e, kendisinden sonra da e, çocuğun üzerinde bir Otorite. otoritenin e, daha doğrusu bir şeyin güçün e, kalmasını sağlamak için işte yabani iğneci bilmem Tabii. neler e, kurar demiştik. Aslında tam da bu işte. E, ...gaza için, e, daha iyi bir dünya için, bilmem ne için falan filan... ...hani her ne jargon kullanılıyor olursa olsun hiç fark etmez... Ya şey, da egemen içinde, çok yüksek cirolar için yani... Heh, falan. ...şirketin e, evet. salayeti için... Yani. Aynen öyle... E, ...aslında o sırada yapılan şey... yani ...bütün bunlar, o işte çocukkenki gulyabaniler bilmem neler... ...anne babadan sonra bir tanrı, bir e, güç, korkulacak bir şey e, kuruluyor... Ama bu eylemler sayesinde bu bahsettiğimiz şiddet eylemleri her ne kutsamalarla ve yüceltmelerle olursa olsun bir anlamda tam da bu işte bütün dünya düşmanlardan oluşuyor algısı içerisinde Gulyabani'yi öldürmeye çalışıyoruz hala. Evet. Yani... Dolayısıyla anne babalarımızın e, vaktiyle bize e, şey yaptıkları, gerçi onlar yapmasalar da toplumsal olarak e, yapı içerisinde zaten bize o empoze edilecek olan şeyden dışarı çıkmış olmuyoruz. Son tabii burada bağlarken şöyle diyebilirim, Gülayban'ı öldürerek de e, ya da istediğimiz, arzuladığımız şeyi de yaparak da hep bir şekilde ya Gülayban'ı öldürerek korktuğumuz ve bize zarar verilecek şeylerden kötü Gülayban'ı iyi Gülayban'ı için öldürüyoruz aslında. Evet, her halükarda aslında kendimizi devamlı bir şekilde e, korumak ya da iyi hissetmek adına bir sürü şey yapıyoruz ve bunların bazılarının olumsuz sonuçlarını e, görmemek üzere suç, yani burada suçluluk duymak duymamak üzere. Kimi zaman üst değerlere bağlıyoruz. Bir şekilde bunu devamlı kuruyoruz. Devamlı kuruyoruz. Evet. Bence burada üst değerleri dikkat etmek icap ediyor. Tabii bu uzun bir konu. Fakat tekil olarak dediğim gibi eylemleri değerlendirmek gerekiyor, ama... değerlendirmek gerekiyor. Bu suçluluk nerede başladı diye insan her zaman sorgulamalı bence. Evet belki de suçtan arınmışlığımızın bizi tedirgin ettiği bir dünya daha iyi olabilir. Evet en... Korktuğum şey zaten tamamen kendini temiz ve suçsuz, haklı, evet. mazlum falan daha gider gören insan. Tehlikeli Tabii. olur. Oradan o mağdunun diline gireriz Aynen. vesaire vesaire. Ama <gülüyor> e, bu programda giremeyiz. Giremeyiz. Hatta bitti bile. Bitti. Ee, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Mesut varlık ben. Ben Gökhan Aslan. İyi günler. İyi günler.